611. konu Hazreti Ömer'in zimmilerden bir ihtiyara Beytül Mal'dan maaş bağlatması Abdullah bin Ebi Hedr'de el eslemi şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'le birlikte Cabiye'ye gitmiştik. Orada dilenmekte olan yaşlı birisini gördük. Hazreti Ömer onun kim olduğunu sordu. Zimmilerden biridir. Yaşlanmış ve zayıf düşmüştür. Artık bir iş yapamadığından dileniyor dediler.